Siz cansız, henüz yok iken sizi dirilten, dünyaya getiren Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Sonra sizleri öldürecek, sonra yine diriltecektir. En sonunda ona döndürüleceksiniz.